Neve resûl Ekrem buyurmuş Sultan enbiya. Sultan-ı Enbiya, enbiya buyurmuş yerin göğün sahibinin sevgilisi, sebebi hirkati alem olan Muhammed Mustafa buyurmuş. Meclislerinizi ve mescitlerinizi bana salat-ı felam ile Meclislerinizi, mescitlerinizi bana salat vermekle süsleyiniz. Biliyorsunuz ki mescitler Allah'ın evidir. Beytullah iki kısımdır. Birisi mecazi beyt, birisi beyt hakiki. Birisi insanların eliyle yaptığı tuğlayla, kiremitle, çamurla, şimantayla yaptığı mescittir. Ki bunu insan yaptı. Bu mescid izafi mescittir. Mescid Beytullah'tır, izafidir. Allah her yere hazırlığına hazırdır. Her şey muhittir. Mekanların mekanı Allah'tır. Nereye gidersen git, nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Ben ahme akrabi ileyhi minhamen veli. Ama bir de mescidi hakiki var. bir de abiyi de var ki insanın kalbidir. İşte bu Beytullah ve bana salatu selam vermekle, bana muhabbet etmekle, evlatlarıma, ehli beytime, eshabıma, ensarıma, velilerime muhabbetle süreyi tezil ediniz. Evet. Size yakin olan tecelli eder ilah-ı olan kalbi veullahı hakikiye teziyeder bana salat etmekler salatın manası Resul-ü Ekrem muhabbet meledet bağlılık o o buncedir